Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. İhram ne demektir? İhrama girmenin gerekliliği nedir? İhram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin normal zamanlarda kendisine mübah olan fiil ve davranışları hac ve umre süresince kendine haram kılması demektir. Hacda ihram adeta namaz için başlama, yani iftidah tekbiri gibidir. İhram, e, haç ve umre ibadetinin bir nevi iftidah başlangıcı olmaktadır. İhram, e, haccın üç farzından birisidir. Diğer ikisi, Arafat'ta vakfa yapmak ve Kabe'yi tavif etmek. Yine, e, umrede de farzlardan bir tanesidir. Niyet ve telbiye ihramın rükünlerindendir. Yani niyet etmek gerekir. Bunu dilde söylemek gerekmiyor. İçinden geçiren birisi niyeti gerçekleştirmiş olur. Telbiye de "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke Lebbeyk. İnnel hamde vel ni'mete leke vel mülk lâ şerîke lek." İşte bu telbiye eee yapmak da ihramın rükünlerindendir. Ee, İbn-i radıyallahu anh bildirmiştir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. İhrama giren kişi giyecek cinsinden ne giymelidir? Peygamberimiz gömlekleri, başlıkları, şalvarları, e, pantolonları veya dikişli uzun donları, bornozları, ayağı kapatan ayakkabıları giymeyiniz. Ancak nalın bulamayan kişi ayakkabılarının üst kısımlarını kesmek şartıyla ayakkabı giyebilir buyurmuştur. İhrama girmek isteyen kimse ön hazırlık olarak tırnaklarını kesmelidir. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık e, temizliği yapar. Saç ve sakal e, şeklinde düzeltme yani çeki düzen verme yapılır. Saçı tıraş etme gibi, bıyıkları düzetme gibi işlemleri yapar. Mümkünse gusleder. Bu gusül temizlik amacıyla yapıldığı için özel durumlarda e, bayanlar da gusletmelidir. Gusül mümkün olmadığında e, abdest alınır. Güzel kokular sürülür. E, normalde giymekte olduğu elbiselerini ve iç çamaşırlarını tamamen çıkarıp İzar ve Rida denilen iki parça ihram örtüsüne sarınır. Başını açar. Yani çorap ve ayakkabılarını çıkarır. Sadece tellik ve benzeri şeyler giyer. Ama bu durum bayanlar için tabi farklıdır. Normal kıyafetlerini değiştirmezler. İhramda esas olan şudur. Adeta ihramı giyen kişi kefenini giymiş olmakta. Yani bunu Düşünmekte. Bütün ihram giyen hacılar ya da umreye giden Müslümanlar haçta, özellikle haçta haşrı canlandırmış oluyorlar. Bu kıyamet senaryosunu canlandırmış olmaktadırlar. İhrama giyen kişi telbiye ile birlikte hazırım ya Rabbi emret buyur şeklinde adeta bu sahneyi canlandırmış olur ve kıyamet sahnesi adeta bütün Müslümanlar tarafından her sene Mekke'de hacda sahnelenmiş olur. İhramın işte anlamı ve hükmü budur. Elhamdülillah Rabbil Alemin.